Değerli dinleyenler, yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha bizleri Akra frekanslarında bir araya getiren Rabbimize hamd ederek programımıza başlıyoruz. Beşti Leyli, yani Leyla Çölü, Afganistan'da Karakum Çölü uzantısındadır ve burada Leyla hikayesi dolaşmaktadır bin yıldan fazla zamandır. Değerli dostlar, Türkmenistan sınırlarında bulunan Karakum Çölü'nün Afganistan'a sarkan uzantılarını, Garabir Ovası'nı baharda çimenler kaplıyor. Bu yüzden burada hayvancılık yaygındır. Fakat aynı çölün yeşil olmayan ve biraz daha kuzeyinde, hindi kuş dağlarına doğru güneyden kuzeye kilometreler uzanan bir parçası da vardır. İşte buraya Deşti Leyli, yani Leyla çölü deniliyor. Bu çöle adını vermiştir ama hikaye daha güneyde bir yerlerde geçmektedir. Dünyamıza biraz yukarıdan bakıldığında çöller birbirine takip ederek, Orta Asya'dan güneye, Arabistan'a kadar indiği görülüyor. Bu bölgelerde neredeyse her yer çöldür. Çölden çöle geçerken ya sıra dağlar, ya bir nehir veya dar bir deniz aşılır yalnızca. Kızıl kum, kum büyük kevir ya da tuz çölü, daha güneyde Lut, zaragosları aşınca, zecef ve büyük nafut, daha daha güneyi, rup el hali, yan yana kumlarını sererler. Kızıl denize atlarsanız eğer, sahraya çıkar yolunuz. Ayrıca bir o kadar genişlikte ve çoğunlukta çölde, doğuya yani gobiye doğru vardır. Bir zamanlar İpek Yolu diye adlandırılan yol güzergahı üzerinde, bizleri tarihin derinliklerine götürecek bir gezinti başlangıcındayız. Önümüzdeki yol boyunca ilerleyip, bahar mevsimi olduğu için, enden boya yeşillenmiş yüksek çöltepeleri tepeleri arasına iyice sokuldukça, sağdan soldan, önlerinde birer eşek bağlı katarlar halinde develerden oluşan kısa kervanlar çıkıyor ortaya. Bu kısa kervanlar alüminyum veya plastik güğünlerle su taşıyorlar, tuz taşıyorlar, odun taşıyorlar. Çıkış noktamız Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehri değerli dostlar. Buradan sırasıyla Şıpırgan, Andhoy, devlet Abad'ı geçerek Karakum kıyısından Leyli Çölü girişine varıyoruz. Etrafta su kuyuları var. Oradakilerden öğrendiğimize göre Keltekuyu mıknatısındayız. Buraya ismini vermiş görcükten su içen karalı beyazlı koyunlar var etrafta. Onların küçük çobanı, bizim bildiğimiz kepenekli, keçi külahlı kıyafetli değil. Kara sarıklı, yöreye has uzun etekli giysisiyle uzun sopasına dayanmış, şaşkın çekik gözleriyle bizi seyrediyor sanki. Daha yaşlı bir çoban, yemyeşil araziye yan gelip yatmış, ayakları çıplak, başı sarıklı. Bir taraftan da kararmış çaydanlıktan çay koyuyor bardağına. Yorulup bıraktığı koca bir ot çuvalı da yanı başında. Koyunlar uzak tepelerde meleyip geziniyor. Yüzlerce koyun dalga dalga yer değiştirip göçmen kuşlar gibi geziniyor gölgeleri. İşte biraz ileride bir başka gölcük. Burada da kimi çökmüş, kimi boynunu eğmiş develer sularını içiyor, sakalar plastik ve alüminyum su güğümlerini dolduruyor. Böyle manzaralara bakarak ilerlerken, bir anda varmak istediğimiz obaya yetiştiğimizi, karşımızdaki koca çadırdan anlıyoruz. Aköy deniyor bu çadıra, sanki Türkçe'de ev dercesine. Sonradan buranın misafirleri tahsis edildiğini öğreniyoruz. Biraz ilerisinde bir başka çadır daha var, ona da Karaöy deniyormuş ev der gibi. Bu da kadınlar ve ev sahibi içinmiş. Odaya vardığımızda koca bir yer sofrasının etrafına sıralanmış yaklaşık 20 kişilik kalabalık bizi ayağa kalkarak karşıladı. Her biriyle sırayla elleri koyun eti yemekten yağlanmış olduğundan kollarımız ve gövdemiz yardımıyla tokalaşıyor, bir anamızı öpüştürüp selamün aleyküm ve aleyküm selam diyerek aşina olduğumuz selamı alıp veriyoruz. Bizim gecikmemiz üzerine sofraya oturup yemeye başladıklarını anlatarak bizi de sofraya buyur edip tekrar oturuluyor. Sofrada her halktan temsilci olduğunu tanışma faslında öğreniyoruz. Türkmen, Özbek, Hazara, Peştu, Tacik... Her biri yerel lider, aşiret reisi ya da belediye başkanı, kadı, hakim, karakol komutanı. Yemek sonrası bir müddet daha sohbet ve seyahat amaçla ilgili konuşmaların ardından, misafirler ayrılarak geldikleri yere dönüyor. Çok geçmeden de gün tepelerin arkasında kaybolarak, gecenin serinliğini bütün yeryüzünün üstüne indiriyor. Gecenin bitimi, sabahın başlangıcında süt ve bademden oluşan kahvaltının ardından, tarihi ipek yolundaki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, mizansen olarak bir bölüm sunmaya çalıştığımız İpek Yolu Seyahati, geçmişte birçok kereler, birçok milletten insanlarca değişik amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Peki neydi bu İpek Yolu, nasıl oluşmuştu, nerelerden geçerdi? Bu programımızda tarihi İpek Yolu'nu bir miktar tanıyalım dilerseniz. Değerli dinleyenler, Tarihi İpek yolu, eski Çin medeniyetini batıya ulaştıran önemli bir kanal olmakla birlikte, aynı zamanda Çin ve batı arasındaki ekonomik ve kültürel temaslardaki önemli bir köprüydü. En eski ve uzun yıllar boyunca kullanılan bir ticaret yolu, hepimizin bildiği gibi İpek yolu denen ve Çin'den başlayıp İzlanda'da biten yoldur. İpek yolunu böyle kısaca tanıttıktan sonra, Şimdi dilerseniz güzel bir eser arası verelim. Daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Radyoculuğun Yüz Akı akrem, akrem, akrem. İslam Bilginleri ve İcatları Programımızda İpek Yolunu anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Tarih geniş anlamda ticaret yollarının kontrolü ve bu yollara hakimiyet mücadelesinin hikayesidir. O nedenle ticaret yollarını iyi anlamadan, tarihi doğru anlamak ve yazmak da mümkün değildir. İpek yolu da her şeyiyle bu tarife uyar. İpek yolunun da kontrolü için geçmişte pek çok mücadeleler olmuş, bu yolun bir bölümünü kontrol altına alabilen milletler, çok hızlı bir şekilde büyüyüp güçlenerek imparatorluklar düzeyinde devletler kurabilmiştir. Ticaretle de birlikte sadece ticari mallar bir bölgeden diğer bölgeye taşınmamış, bu mallarla birlikte kültürel unsurlar da bir milletten diğerine aktarılarak yayılmasını sürdürebilmiştir. Sadece Orta Asya değil, Avrasya ve Avrupa'da da bu yolun, yüzyıllarca Türk asıllı devletlerin kontrolü altında olduğu göz önüne alınırsa, Türklerin baştan sona bu güzergahtaki muhtelif kültürlerin oluşmasındaki rolünün önemi inkar edilemez. İpek yolunun güzergahı üzerindeki geçiş noktaları ve ülkeler bugünkü adlarıyla şöyle kabaca bir hatırlanacak olursa, Çin, Moğolistan, Özbekistan, Afganistan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Avusturya, Almanya, Danimarka, İngiltere, İrlanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Norveç, İsveç, İzlanda'dan oluşan bir sıralama görülür. Yaklaşık 3000 bin yıl kadar önce Çin'in açtığı en önemli ticaret yolu olan İpek Yolu, dünyaca ün kazanmış bir örneği daha olmayan bir yoldur. Çin ile Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki köprü olarak kabul edilen İpek yolu, Doğu ve Batı arasındaki maddi ve manevi alışverişe önemli katkı yapmıştır. Bu yola adını veren İpek Endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuş, uzak doğudan gelen İpek ve Baharat, Batı dünyası için uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek, ayrıca Doğu kültürünün batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır. Doğunun ipeğiyle baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Kabaca anlatmak gerekirse, Orta Çağ'da, Ticaret kervanları şimdiki Çin'in Xian kentinden hareket ederek Özbekistan'ın Kaşkar kentine gelirler. Burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizi'ne, diğeriyle de Karakum Dağları'nı aşarak İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırlardı. Anadolu'dan da deniz yoluyla veya Trakya üzerinden karayoluyla Avrupa'ya giderlerdi. Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette, daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. İpek Yolu, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde 3000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihi ve kültürel zenginlik sunmaktadır. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra İpek Yolu'nun hem bir ticaret yolu hem de tarihi ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için de uluslararası çalışmalar başlatılmıştır. Değerli Dostlar Yapılan arkeolojik araştırmalara göre, İpek yolundaki ticari faaliyetler esas olarak, M.Ö. 1. yüzyılda hüküm süren, Çin'in Zıhan Kiyan Hanedanı'nda başlamıştı. O zamanki İpek yolunun güney güzergahı, doğuda Şangan şehrinden başlayan, Dunhuang ve Yunguan geçidinden geçtikten sonra, batıya doğru ilerleyerek, Kunlun dağları ve Konglin dağlarını aşar. Oradan da Sincan Özerk bölgesi, Afganistan'ın kuzey doğusu, Özbekistan ve bugünkü İran ve Arap Yarımadası üzerinden geçerek batıda Roma İmparatorluğunda son bulan bir kara ulaşım hattıdır. İpek yolunun kuzey güzergahı ise Duhuan geçidinden sonra yön değiştirerek Yumen geçidinden geçer ve sonra batıya doğru ilerleyerek Tanrı dağları güney eteklerinden Konglin dağlarını aşar, oradan da bugünkü Orta Asya üzerinden güney güzergahıyla birleşirdi. Bu iki güzergah Kara İpek yolu olarak da adlandırılıyor. Ayrıca Arap Yarımadası'ndan Mısır'ın İskenderiye şehrine uzanan bir güzergah, Pakistan ve Afganistan'ın Kabil şehrine geçerek İran Körfezi'ne kadar ya da Kabil'in güneyine inerek şimdiki Pakistan'ın Karachi şehrine, oradan da deniz üzerinden Pers İran ve Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan güzergahlar bulunduğu da anlatılmaktadır. Değerli dostlar, bilinen İpek yolunun yanı sıra, pek bilinmeyen iki İpek yolu daha var. Bunlardan biri, Güneybatı İpek yolu olarak adlandırılıyor. Bu yolun detayına geçmeden önce, şimdi güzel bir eser dinliyoruz. MÜLKİLİ VE KALADAN Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yol. Akran, akran. Değerli dinleyenler, Güneybatı İpek Yolu olarak adlandırılan yol, Sichuan eyaletinden başlayarak. Yunnan eyaletini açtıktan sonra İravadi nehrinden geçip Burma kuzeyindeki Mogoko'ya ulaşıyor. Sonra Çindvin nehrini geçerek Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Mapala, oradan da Ganjırmağı'nı izleyerek Hindistan'ın kuzeybatısından İran platosuna giriyor. Daha sonra Anadolu üzerinden Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Bu ipek yolu bilinen Kara İpek yolundan çok daha eskiydi. Çinli arkeologlar, 1986 yılında Sichuan eyaletine bağlı Guanhan şehri yakınlarında gizemli Sangsingdui kalıntılarını tespit ettiler. Bundan 3 bin yıl öncesine ait olduğu anlaşılan bu kalıntılardan, 142 cm uzunluğundaki altın sopa, 4 metre yüksekliğindeki kutsal ağaç, farklı boyutlardaki bronz insan heykelleri, büskler ve maskeler gibi Batı Asya ve Antik Yunan medeniyetlerinin özelliklerini taşıyan çok sayıda tarihi eser çıkarıldı. Uzmanlar bu tür tarihi eserlerin büyük olasılıkla o dönemde Doğu ile Batı arasında yapılan kültürel değişimler kapsamında Çin'e getireldiğini düşünüyorlar. Bu varsayımın doğru olduğunun tespit edilmesi durumunda buradan geçen İpek yolunun bundan 3000 yıl önce kurulduğunu söylemek mümkün olacak. Doğunun ipeğiyle ile baharatının ve diğer ürünlerinin kervanlarla batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya uzanan ve bugün İpek Yolu olarak adlandırılan ticaret yollarını oluştururken, eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların doğup geliştiği bir yer olan güzel Anadolu'muzda coğrafi konumun nedeniyle doğuyla batı arasında bir geçit ve köprü görevi görmüştür. Bunun sonucu olarak, M.Ö. 6. yüzyılda kral yolu, M.Ö. 2. yüzyıl Roma devri yolları gibi değişik doğrultu ve karakterde olan yol ağları Anadolu'yu sarmıştır. Anadolu'da Hitit dönemine kadar dayanan, doğal geçitlerin kullanıldığı bir yol şebekesinin var olduğu bilinmektedir. İpek yolu çerçevesinde Hitit dönemine kadar dayanan ve Anadolu'yu bir uçtan bir uca saran yol şebekesi daha sonraki dönemlerde de kullanılmıştır. Herodot tarihinde, Sart'tan geçen Susa-Efes-Kervan yolu üzerinde 30-40 kilometre aralıklarla yer alan ve posta teşkilatı kuryelerinin konaklama yerler olan flaktralardan söz edilmektedir. Roma ve Bizans dönemlerinde yaklaşık 75 kilometrelik menzillerde konaklama ve askeri amaçlı yapıların varlığı, Anadolu'da ister ticari, ister dini veya askeri olsun bir yol şebekesinin bulunduğunu göstermekte, bu yollarsa kuzeyde Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya, Kastamonu, Adapazarı, İzmit, İstanbul, Edirne, güneyde Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Denizli, Antalya merkezlerini izlemektedir. Ayrıca Erzurum, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İznik, İzmit, İstanbul güzergahının da kullanıldığı bilinmektedir. Selçuklular, Anadolu'daki ticari faaliyetleri canlı tutmak amacıyla, yabancılarla anlaşmalar yapmışlar, ticaret yapan kimselere, bu yoldaki yolculuklarında karşılaşabilecekleri soygunlara ve her türlü zarara karşı devlet güvencesine vererek ilk devlet sigorta sistemini başlatmışlar ve gümrük vergilerinde uyguladıkları indirimlerle ticari hayatı özendirmeye çalışmışlardır. Bu yollar üzerinde dinlenme, mola, sığınma amacıyla inşa edilen kervansaraylarsa, bu canlı ticari ortamda önemli görevler yüklenmiş kuruluşlardı. Issız yollar üzerinde kaleyi andıran görünümleri, zengin taş süslemeleri, gelişmiş mekan tasarımlarıyla mimari açıdan da çok etkileyici olan kervansaraylar, seyahat ve ticareti güven altına alan, sosyal dayanışmayı sağlayan, gelenlerin mallarını pazarladıkları durak yerleri, Ordunun sefer zamanında ikmalini kolaylaştıran üslerdi. Genellikle yürüyüşle 8-10 saati geçmeyen, 30-40 kilometre aralıklarla inşa edilmişlerdir. Her türlü hizmetin vakıf olarak karşılandığı bu yapıların içinde alband, araba ve koşum takımı onarıcıları, doktor, veterinerle hamam, çeşme, mescid gibi bölümler de bulunmaktaydı. Orta Çağ'da İpek Yolları Çin'den başlayıp Orta Asya'dan birden fazla güzergahı izleyerek ve Anadolu'yu geçerek Trakya üzerinden Avrupa'ya ulaşmasından başka Ege kıyılarında Efes ve Millet, Karadeniz'de Trabzon ve Sinop, Akdeniz'de Alanya ve Antalya gibi önemli limanları kullanarak deniz yoluyla da Avrupa'ya ulaşmıştır. Ayrıca İpek Yolları yalnızca ticaret yolları olmakla kalmamış, Yüzyıllar boyu Doğu ile Batı arasında kültür alışverişini de sağlamıştır. Anadolu ise her zaman İpek yolunun en önemli kavşak noktalarından birini oluşturmuştur. Karadaki İpek yollarının yanı sıra bir de Deniz İpek yolu vardı. Guangzhou limanından Malaka Boğazı'na geçerek Sri Lanka, Hindistan ve Doğu Afrika'ya ulaşan Deniz İpek yolunun Song Hanedanı döneminde oluştuğu Doğu Afrika'daki Somali'de yapılan kazılarda çıkarılan tarihi eserlerle kanıtlanmıştı. Çin ve dünya uygarlığının başlıca beşiği olan ülkeleri bir araya getiren Deniz İpek Yolu, geçtiği ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari temasları yoğunlaştırdığı için Doğu ve Batı arasındaki diyalog yolu olarak da adlandırılmaktadır. Tarihi kayıtlara göre Marco Polo, Çin'e Deniz İpek Yolu üzerinden gelmiş, dönüşte yine Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou limanından gemiye binerek bu yolu izleyip memleketi Venediye dönmüştü. Akra FM Tüm Sesler Onda Güzel Değerli dinleyenler, Radyonuz Akre FM'de İslam Bilginleri ve icatları programında geçmişten günümüze uzanan İpek yolunu anlatmaya devam ediyoruz. Milattan önce 2. yüzyıl ve milattan sonra 2. yüzyıla kadar İpek Yolu üzerinden batıdan doğuya sırasıyla Avrupa'daki Roma, Batasya'daki Partiya yani İran'ın eski kölelik ülkesi, Orta Asya'daki Kuzhan yani Orta Asya ve Kuzey Hindistan ve Doğu Asya'daki Çin'in Han hanedanı olmak üzere dört büyük imparatorluk yan yana bulunuyordu. Bunları birbirine bağlayacak İpek yolunun oluşumu, medeniyetler arasında doğrudan temas ve kültürel alışveriş yapılmasına da yardımcı olmuş, ondan sonra ise hiçbir medeniyetin gelişmesi tümüyle bağımsız olarak sürdürülememişti. İpek yolunun karmaşık şebekesi sayesinde doğu ile batı arasındaki temas günden güne yoğunlaşmıştı. Tarihi kayıtlarda ceviz, karpuz, biber ve havuç gibi gıda malzemelerinin bu yolla batıdan Çin'e getirildiği yazılıdır. M.Ö. 7. yüzyıl ve 9. yüzyıl arasındaki Tang Hanedanı döneminde İpek yolu en büyük canlılığa kavuşmuş, Çin ve batı ülkeleri arasındaki ilişkiler oldukça gelişmişti. Batıdan az rastlanan hayvan ve kuşlar, mücevher, baharat, cam eşyası, altın ve gümüş, Batı Asya ve Orta Asya tipi müzik, dans, mutfak kültürü ve kıyafetler gibi kültür etkenleri sürekli Çin'e akmıştı. Buna karşılık olarak da aynı anda ipek, dut, kağıt, matbaacılık tekniği, late ve porselen eşyaları, barut ve pusula gibi Çin'in ürünleri ve teknolojileri de İpek yolu üzerinden dünyanın çeşitli yörelerine yayılmıştı. İpek yolunda ticaret faaliyetleri yoğunlaşırken kültür aktarımı da oldukça canlıydı. Dünyadaki büyük dinlerden biri olan Budizm, M.Ö. 206-220 yılları arasında Batı Han Hanedanı döneminde Çin'e yayıldığı, 3. yüzyılda Çin'in Sincan uygur Özerk bölgesindeki Kızıl Taş mağaralarında yapılan arkeolojik kazılarda 10.000 metrekareye yakın duvar resmi bulunmasıyla anlaşıldı. Bu resimler Budizm'in Hindistan'dan Çin'e yayılışını anlatıyordu. Yapılan tahminlere göre, Budizm, Hindistan'dan İpek yolu üzerinden Sincan'ın kızıl bölgesine yayılmış ve Gansu eyaletinin Dunhuang şehrinden sonra Çin'in iç kısmına girmişti. İpek yolu üzerinde yer alan Dunhuang-Mogao mağaraları, Luoyang-Longmen mağaraları gibi Budist taş mağaraları, Doğu ve Batı'nın sanat özelliklerinin kaynaşmasının ve İpek yolu üzerinde Çin ve Batı kültürünün alışverişinin ispatlarıydılar. Şimdi onların çoğu, Dünya Kültür Mirasları Listesine alındılar. Altıncı yüzyılla birlikte İslamiyet'in başlangıcından itibaren aynı yoldan Uzak Doğu'ya aktarılan en büyük kültür ise İslamiyet, Müslümanlık olmuştur. 9. yüzyıldan sonra Avrupa ve Asya kıtalarındaki ekonomik oluşumda değişiklikler meydana gelmekle birlikte özel olarak denizcilik teknolojisi büyük ölçüde geliştiği için deniz ulaşımının ticaret faaliyetlerinde oynadığı rol her geçen gün biraz daha artmıştır. Bu nedenle karadaki geleneksel ticaret yolundaki faaliyetler günden güne zayıflamıştır. 10. yüzyılda hüküm süren Çin'in son hanedanı döneminde, İpek yolu ticaret yolu olarak kullanılmamaya başlandı. Değerli dinleyenler, uzun geçmişe sahip olan İpek yolu, dünya medeniyetinde çok önemli roller oynayarak insanlığın dikkatlerini üzerinde toplamış, hatta bazıları için bu konuda her türlü zorluk ve fedakarlığı göze alarak anlatılan yerlerin görülüp gezilmesi, Oralardan edinilen bilgilerin de bir şekilde insanlığın hizmetine sunulması sanki bir vazife addedilmişti. İşte bu şekilde gezip görüp anlatmak arzusuyla yanan ve ömrünün 29 dokuz senesine buna hasreden ünlü Müslüman seyyah İbni Battuta'yı tanımaya çalışacağız bugün efendim. İbni Battuta Usanmayan, bıkmayan, yılmayan bir azim. Bir çeyrek asırdan fazlasını her türlü imkansızlıklara rağmen seyahate ayırabilen, daima koşan, arayan ve bulan bir ru. Bir de bunlara bilgi ve kültürü neticesinden görülen hürmet ve itibarı yüksek şahsiyetlerle tanışmaya ekleyin. O gün için bütün İslam âlemini dolaşan İbn Battuta'yı karşınızda bulacaksınız. Asıl ismi Şerefüddin Muhammed bin Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Levati et Tanci olup künyesi Ebu Abdullah'tır. Hicri 703, miladi 1303 senesinde Kuzeybatı Afrika Fas şehirlerinden Tanca'da doğdu. Doğum yerine nispetle Tanci denildi. Mensubu olduğu Levaat kabilesi Berberi asıllı olup Berka'dan Tanca'ya göçüp yerleşmişlerdir i̇bn Battuta küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Temel din bilginlerini ve yardımcı ilimleri öğrendi. Maliki mezhebi fıkıh bilgilerinde alim oldu. Tanca'da tahsilini tamamladıktan sonra 14 Haziran 1325 tarihinde 22 yaşındayken hacca gitmek için memleketinden ayrıldı. Yolculuğunda uğradığı yerlerdeki camileri, medreseleri ve türbeleri ziyaret edip halka vaaz ve nasihatta bulundu. Gittiği beldelerin ileri gelenleriyle ve meşhur kimseleriyle görüştü. Çok alaka ve iltifat gördü. Bu seyahati, onda diğer İslam memleketlerini gezmek hevesine uyandırdı. Macera severliği, araştırıcı ruhu, onu gezip dolaşmak, gördüklerini yazmak, değişik yer, sima ve büyük şahsiyetlerle haşır neşir olmak maksadıyla, 29 sene süren 3 ayrı seyahate çıkmaya sürükledi. Ve Gönlünüz İslam Bilginleri ve İcatları Programımızda İbn Battuta'yı anlatmaya devam ediyoruz efendim. Ünlü Müslüman Seyyah İbni Battuta, Hac vazifesini yerine getirdikten sonra, memleketine dönmeyerek Mardin'e kadar Irak ve İran taraflarına gezdi. 1329-1330 yıllarında tekrar Mekke'de bulundu. Daha sonra Yemen'e, oradan Somali'ye, oradan da Afrika'nın doğu kıyısını takip ederek Zengibar'a gitti. Sonra da Umman Bahreyn ve Yemame üzerinden hac için üçüncü defa Arabistan'a gitti. Değerli dinleyenler, İbni Battuta, 3. Hac yolculuğunun devamında Suriye'ye giderek, oradaki yerleri gezdikten sonra da Laskiye'ye, oradan da Ceneviz gemisiyle Anadolu'ya, Alanya'ya geçti. Ve Anadolu'nun önemli yerlerini, Antalya, Burdur, Isparta, Eğirdir, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Nide, Kayseri, Sivas ve Erzurum'a gezdi. Kastamonu'dan Sinop'a, oradan da Kırım'a geçti. Güney Rusya'daki Özbek ağının ordugahına ulaştı. Kendi anlattığına göre Bulgar şehrine ve İstanbul'a geldi. Bundan sonra yeniden doğuya geçerek Özbeklerin başkenti sarayda bir müddet oturdu. Daha sonra Harizm, Maveraun Nehir, Dorasan ve Afganistan'da kaldı. Hint diyarına geçti. Bugünkü Delhi'de yedi sene kadalık ve benzeri vazifelerde bulundu. 1342'de Hint padişahlarından Toğluk Şah'ın emriyle Çin'e elçi olarak görevlendirildi. Endonezya ve Cava üzerinden Pekin'e vardı. Çin'de siyasi havayı iyi görmediği için memleketine dönmeye karar verdi. Ve 1349'da Fas'a geldi. Sultan Ebu İnan tarafından kabul edildi. Henüz seyahatlerinin bittiğine inanmıyordu. Bir süre sonra bu arzuyla ikinci seyahatine çıkarak İspanya'ya gitti. Orada İslam'ın yayılıp geliştiği yerleri gezdi. Gezisinin üçüncü etabında Büyük Sahra'ya, Sudan'a ve Mali'ye gitti. Orta ve Kuzey Afrika ülkelerini dolaştı. 1353'te seyahatini bitirdi. İbni Battuta, Ömrünün büyük kısmını seyahatlerle geçirdi. O zamanki vasıtalarla imkansız sayılacak kadar uzun seyahatler yaparak, Müslüman ve Müslümanlıkla irtibatı olan bütün memleketleri gezdi. Onların tarihi, coğrafi, etnik ve kültürel durumları hakkında malumat ve bilgi sahibi oldu. Dolaştığı her yerde ülkenin hekimleri, ileri gelenleri ve her tabakadan insanlarla tanıştı. Onların adetlerini, törelerini, yaşayışlarını, yediklerini, içtiklerini teferruatlı bir şekilde tespit etti. Hakanların, makam sahiplerinin anlaşmazlıklarını, mücadele ve savaşlarına ait önemli bilgileri not etti. Seyahatleri sonunda, vatanı tancaya döndüğünde tuttuğu notları, görüp işittiği mühim hadiseleri, Fas Merini Sultanı Ebu İnan'ın arzusu üzerine, Kâtip İbni Cevzi'yi anlattı. İbn Cevzi, bazı tarihi eksiklikleri de ilave ederek, Eseri Hicri 756, Miladi 1355 senesinde tamamladı. Tuhbetün nüzzar fi garabil emsal ve acayibil efsar adı verilen ve kısaca Rihle veya seyahatname diye bilinen bu eser, Sultan Ebu İnan'a takdim edildi. İbni Battuta eserini yazdıktan bir süre sonra hicri 770, miladi 1368 senesinde memleketi Tanca'da vefat etti ve orada defnedildi. Değerli dinleyenler Seyahatname oldukça önemli bir eserdir. Her yönden bilgilerle yüklüdür. İslam alemini çevreleyen topraklar hakkında son derece kıymetli bilgileri taşımaktadır. Seyahatname İbni Battuta'nın, Sudan ve Nijerya bölgelerinin gerçek kaşifi olduğunu gösterir. Zengibar, Hindikuş, Maldiv Maldivadaları, Sumatra hakkında verdiği bilgiler, bütünüyle doğrudur. Ve doğruluğu Avrupalı seyyah ve müteassıslarca da tasdik edilmektedir. Volga kenarında bulunan saray şehri hakkında verdiği bilgiler, son arkeolojik araştırmalarla da doğrulanmıştır. Seyahatname, tarih bakımından da büyük değer taşır. Sudan'a ait notları enteresandır. Bu notlar sayesinde eskiden o topraklar üzerinde bulunan Zenci Manding devleti unutulmaktan kurtulmuştur. Değerli dinleyenler, Memleketimizde i̇bn Battuta Seyahatnamesi adıyla tanınan bu eser, yazıldığı asrın İslam ülkeleri ve diğer ülkelerin tarihi, coğrafyası, folklor ve etnolojisi, dini, içtimai ve ilmi durumu hakkında kıymetli, sağlam ve aydınlatıcı bilgiler vermiş, Hint fakirlerinden, Anadolu ahilerinden, İran'daki batınilik hareketinden bahsetmiştir. Hindistan'la ilgili notlar tarihi kaynaklarla ortak noktalar taşımaktadır. Fakat icraat, sosyal tabakalar, Örf ve adetleri işleme noktasında onlarla mukayese edilemeyecek derecede teferruatlı açıklamalara sahiptir. Özbekhan ve Mağvera'nın nehr hakkında verdiği bilgilerse başka yerlerde rastlanmayacak kadar değerli ve merak uyandırıcıdır. Ayrıca görüp işittiği bazı alim ve veliler, meşhur ziyaretgahlar hakkında menkıbeler ve kısa biyografik bilgiler de vermiştir. Luristan atabekleri, inhanlılar ve Asya'da çeşitli yerlerde bulunan valiler, emir ve komutanlarla askeri ve idari teşkilatlara hakkında geniş bilgiler vermiştir. Anadolu'yu anlatırken de Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi'den geniş şekilde bahsetmiş, dini ve içtimai mahiyette olan ahilik teşkilatı hakkında dikkat çekici bilgiler vermiştir. Seyahatname, yemek, giyim, kuşam ve geleneklerle ilgili etnoloji ve folklor malzemesi yanında, İslam dünyasının ekonomik ve sosyo-kültür seviye ve yapısına büyük ölçüde ışık tutan önemli eserlerden biri olarak kabul edilmiştir. Bu eser aynı zamanda i̇bn Battuta'nın şahsiyetini yansıtmaktadır. O, tabiata değil, insanlara ilgi duymaktadır. Tabiatla ilgili tasvirleri çok zayıf, hatta yok gibidir. Tabiat şartlarına, iklime az ilgi duymuştur. Eser, o zamankinden dünyasının birlik ve beraberliğini göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Her ne kadar İbni Battuta, özellikle insanlar üzerinde durmuşsa da, bilim tarihi bakımından da dikkate değer bilgiler vermiştir. Seyahatnamede özel bitki ve dikkati çeken hayvanlar belirtilmiş, gezdiği memleketlerin sebze ve meyvelerine yer verilmiştir. Kervan ve menzillerden itibaren büyük kara ve deniz yollarından bahsedilmiş, Atlas okyanusu ile Japon adaları arasındaki ticaret merkezleri ve limanlar hakkında geniş bilgiler verilmiştir buralarda hangi milletlerin ne gibi mallar üzerinde ticaret yaptıkları, her bölgenin sınayi ve zirai üretimi, ne gibi maddeler ihraç ve ithal olunduğu anlatılmış, bu telif memleketlerdeki çeşitli paralar ve türlü ağırlık ölçüleri hususunda izahlar da bulunulmuştur. Eserin İbni Cüzey El tarafından yazılan nüshası, Paris Milli Kütüphanesi'nde bulunuyor değerli dinleyenler. Defremeri sanguyanetli bu nüshaya esas alarak Arapça metin ve Fransızca tercümesini 1853-1858'de yan yana yayınlamıştır. Eser ayrıca İngilizce, Almanca, Portekizce ve Urduca'ya çevrilmiş, Arapça metin Mısır'da 4, Beyrut'ta ise 2 defa basılmıştır. Seyahatname, Osmanlı Sultanlarından 5. Mehmet Reşit Han'ın katiplerinden, Muhammed Şerif Paşa tarafından 1907 senesinde Türkçe'ye çevrilerek iki cilt halinde basılmıştır. Son zamanlarda eser, Mü'min Çevik tarafından yeniden Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmıştır. Değerli dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni bir konu ve yeni bir bilginde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.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 icat ettikleri aletler ve buluşlar. Hasip Sönmez'in hazırlayıp Timur Çayır'ın sunduğu İslam bilginleri ve icatları programı sona erdi. Hayırlı günler. İslam bilginleri ve icatları programının ses kayıtlarına akradyo.net’ten ulaşabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz islambilginleri@akradio.net